Merhaba, Muğla'nın Milas ilçesindeki 7 yıl önce çıkan yangınla 238 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu güvercinlik koyunda 1000 yatak kapasiteli ikinci otel inşaatına başlandı. Denize yaklaşık 50 metre uzaklıkta inşa edilecek ve 60 milyona mal olacak otelin 2017 yılında tamamlanması planlandı. Milas'ın Meşelik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından güvercinlik turizm merkezi olarak belirlenen ormanlık alan... 2006 yılında turistik tesis yapılması amacıyla 3 ayrı şirkete 85, 80 ve 95 dönüm olarak tahsis edildi. Tahsis ardından bu bölgede 15 Temmuz 2007 tarihinde 3 ayrı noktada birden büyük bir yangın çıktı. Yangında koruma altındaki Halep çamlarında yer aldığı 238 hektarlık alan Orman Kül oldu. Yangından sonra ormanın turistik tesis kurmak için kasten yakıldığı iddiaları gündeme gelmişti. 2008 yılında MNG tarafından otel inşaatı çalışmalarına başlanıp denize de dolgu yapıldı. İlk otel inşaatının büyük bölümünün tamamlanmasının ardından bölgede şimdi de ikinci otel çalışmaları başlamış durumda. Munzur çayındaki derinlik son 50 yılın en düşük seviyesine indi. Pek çok kişinin yüzmeye korktuğu Munzur çayında şimdilerde paçaları sıvayarak karşıdan karşıya geçmek mümkün. Dersim'in Ovacık ilçesinde bulunan Kırk gözeden doğan ve aktığı Munzur valisi boyunca onlarca derenin katıldığı Munzur çayının yıllık ortalama debisi saniyede 125 metreküpken 12 metreküp'e kadar düştü. Yani onda birinden daha az. Çayda başta rafting olmak üzere birçok su sporu yapılabiliyordu. Çayın şimdiki hali ise adeta bir dereyi andırıyor. Yaşanan kuraklığı felaket olarak nitelendiren Tunceli Belediyesi eş başkanı Mehmet Ali Bul, ''150 köye itfaiye ile su veriyoruz. Bu köylerdeki ana çeşmeler kurudu. Son dönemde yapılan barajların etkisiyle kar yağmıyor. Bu gelecekte daha büyük bir tehlikenin de işaretidir.'' dedi. Çay sularının çekildiği alanlar çölü andırırken çay kenarında bulunan işletme sahipleri de düşük debi nedeniyle iş yapamadıklarını belirtiyor. Zülfü Kağan Aslan demiş ki ''Önceki yıllarda Munzur'un derinliği 2 metreyi geçiyordu. İnsanlar köprüden çaya atlıyordu. Şimdi 40-50 santim derinlik var.'' dedi. İklimi değil sistemi değiştir diye boşuna söylemiyor insanlar umalım gerekli olan önlemler alınır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde tek kullanımlık naylon torbalar eyalet çapında yasaklanıyor. Eyalet Meclisi'nden geçen ve Vali Jerry Brown'un imzasıyla onaylanan yasanın Yürürlüğe giriş tarihi önümüzdeki Temmuz ayı olarak belirlendi. Plastik imalatçıları dükkanlarda ve marketlerde naylon torbaya yasak getirmesine itiraz ediyorlardı. Yasağı eleştiren çevreler plastik sektöründe binlerce kişinin işinden olacağını söylüyor. Vali Jerry Brown ise yasaya getirdiği onayı savundu ve dedi ki doğru yönde bir adım atıyoruz. Bu yasa plajlarımızı, parklarımızı ve hatta okyanusun enginliklerini kaplayan naylon kirliliğini azaltacak. Walmart ve Target gibi büyük süpermarketler için Temmuz 2015 tarihi belirlenirken daha küçük boyutlu dükkanlarda yasağa daha ilave bir yıl süre tanındı. Geçirilen yasa marketlerin geri dönüşümlü kesik kağıdından torbaları müşterilere 10 cent karşılığında satmasını öngörüyor. Yasağı savunan çevreci örgütler, tüketicilerin alışverişte devamlı kullanacakları bir çanta ya da fileyi benimseyip, ilave bir ücret ödemekten kurtulacağını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde naylon torbanın yasaklandığı ve aralarında Chicago ve Seattle'ın da bulunduğu yüzü aşkın kent var. Biliyorsunuz Türkiye'de de Kadıköy ve Bakırköy gibi kentlerde bunu yasaklamışlardı ama Kaliforniya'nın özelliği bunu eyalet çapında gerçekleştirmesi idi. Bu konuda bir ilk. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinin kuzeybatısında dinlenmek için yer arayan deniz ayılarının sayısı 35 bine ulaştı. Küresel ısınma sonucu dinlenecek yer bulamayan deniz ayıları Alaska'nın kuzeybatı kıyılarında görüldü. Toplam 35 bin deniz ayısının kıyıya sığındığını ifade eden yetkililer hayvanlarının tamamını aynı karede görüntülemeyi başardı. Independent'ın haberine göre fok balıklarının aksine uzun saatler boyunca yüzemeyen deniz ayıları, Dinlenmek için buzul arıyorlar. Ulusal okyanus ve atmosfer İdaresi'nin çektiği kareler küresel ısınmanın geldiği boyutun ciddiyetinin bir göstergesi. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü yani bildiğimiz adıyla İETT, Botobüs adını verdiği yeni otobüsü hizmete sokacağını açıkladı. Daha fazla yeşil alan fikriyle yola çıktığını söyleyen İETT botobüsün tavanında yeşillikler bulunuyor. IETT'nin botanik otobüsü yani botobüs... 87 Kapı Taksim hattında hizmet verecek. İETT'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle botobüs bitkileriyle fotosentez yaparak karbon emisyonunu azaltıyor. Aynı zamanda otobüs çatısını güneş ışınlarına direkt maruz bırakmadığı için de enerjiden tasarruf sağlıyor ve klima performansını arttırıyor. Üstelik boşa akan klima suyu da değerlendirilip ekolojik çatıdaki bitkileri sulamış oluyor. Bitkiler ise yaz kış canlı kalabilen bitkilerden seçildi böyle İstanbullular. Gezici bir bahçe ile hem estetik hem de çevreci bir yolculuk yapma keyfini yaşayacaklar diyor. Tabii daha fazla yol ve köprü yapmazsak işte belki o zaman ancak bu haberlerin çevrecilik konusunda inandırıcılığı olacak. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.